Info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibi ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz yoğunluk, e, İsmail Eyler ve Nizik Vargeloğlu ile yoğunluğu konuşacağız. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, merhabalar Ekmel. E, i̇sterseniz yoğunluğun kısa bir tarihçesini anlatın. Ha, biz 2013 e, gibi böyle bir arayıştaydık. Böyle bir e, inisiyatif mi olalım yoksa bir, e, bir residency programı olarak mı başlayalım gibi bir arayışımız vardı. E, o dönem işte Elif ben e, konuşuyorduk. Arada Nezil ile bir araya geliyorduk. E, Elif Tekir diye bir arkadaşımız daha var. O dönemde bir residency programı kur kurma hayalimiz vardı ve bunun için bir mekan arıyorduk. Hani hem kendi işlerimizi yapabileceğimiz hem de dışarıdan konuk sanatçılar getirebileceğimiz bir kültürel exchange yapabileceğimiz bir e, e, ekosistem arayışı içindeydik. E, fakat bunun zaman içinde o kadar da kolay olmayacağını anlayarak kendi projelerimizi nasıl yapabileceğimiz dairde bir arayışa girdik. İşte e, galerilerle görüşüyorduk, sanat profesyonelleriyle çeşitli konuşmalar yaptık, e, inisiyatifleri. Hatta böyle e, dernek olmaya kadar gittik böyle çe çe çe çeşitli planlarımız vardı. Fakat e, bir gün e, Neil Aynalı'yla yollarımız kesişti ve e, onun da böyle aslında nasıl diyelim e, el vermesiyle birazdan mekansal bir şeyler e, yapma yol, yol yolunda. Fakat mekanımızın olmaması yolunda bir karar verdik. Nitelikli bir takım mekanlar bulup o mekanlar... Ee, için bir şeyler yapacak, o mekanlarda var olacaktık. Böyle bir fikir e, çıktı. Yani bunun üzerinden başladı diyebilirim. Bu da 2013 sonları gibi oluyor. Diğer üyeler kimlerdi ya da onların backgroundları neydi? Ee, Elif Tekir e, aslında bu alanlarla çok o, ilgisi olmayan e, haberleşme e, üzerine iktisat sahibi biriydi. Yani Nil Mimar'dı. Nil Mimar'lığının bizdeki şeyi, etkisi <Gülüyor> büyüktür. Ne ziyse Hı -hı. dersen sen biraz. Ee, de. Benim fizik vardı ve aynı zamanda da 2013 sıralarında ben e, Yıldız ta Sanat Tasarım'la sanat yönetimi programına devam ediyordum. Zaten hani küret ve diğer sergi biçimleri üzerine çalışmalarım oluyordu. Devam ediyordum Ya yani profesyonel olarak da devam ediyordum. E, bu sırada da zaten İsmail'le bir şekilde tanışmış olduk ve birbirimize fikirlerimizi paylaşır hale geldik diyebilirim yani. Yoğunluk ismini niye seçtiniz de belki sorabilirim. O da çok güzel bir de bir isim bir yandan. Bir de tabii ya yani mekansal işler yapıyorsunuz evet ve o çok etkileyici mekanlar yaratıyorsunuz ve bu, bu, bu... ya yani mekanda bir takım var olan var olmayan varolup görülmeyen bir takım dinamikler keşfediyoruz biz. Hani bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Ya yani mekanın böyle ontolo ontolojisine varoluşuna biraz kendimizi kaptırıp kendimizi bırakıp mekan içerisinde biraz vakit Geçirip içeride e, bulunan bir takım değerleri keşfedip bunların üzerine gidiyoruz aslında. O orada bir yoğunlaşma var, bir yoğunlaşma söz konusu. Yani böyle bir e, çok eleştirilir fakat böyle bir öz var, bir, bir bir öz olduğuna belki inanıyoruz. Bu özün etrafında da böyle mulak bir şey alanı yaratıyoruz. Yani mulak bir böyle membran gibi zar gibi bir e, cidar olduğunu düşünüyoruz ve buradan. Böyle bir, hatta işte logomuz vesaire de çok e, bunu destekleyici e, bir animasyon logo. Hı hı. E, burada işte bir e, şey var, bir yoğunluk kümesi var ve bu yoğunluk bulut gibi böyle etrafa bir yandan dağılıyor ama o muğlak de bozmuyor. E, hı hı. Dolayısıyla böyle bir mekan algısında böyle bir e, düşünüşümüz var ve bunu da işte aslında kimliğimizde göstermeye çalışıyoruz logo olarak. Yani mekana yoğunlaşmaktan ve işte her birimizin kendi yoğunluk alanları var Bu yoğunluk alanlarının kesişmesinden, buradan ayrı bir yoğunluk oluşmasından geliyor denebilir. Hı hı. Sizin e, işleriniz yani hani, mekana özgü yerleştirme diye bir tabir var ya, siz, sizin yaptığınız mekanı özgünleştirme ya da mekanı dönüştürme aslında. Yani mekana yerleştirme yapmıyorsunuz ya da ben sizin yaptıklarınızı mekana yerleştirme olarak algılamıyorum. Çünkü mekan dönüşüyor ve biz başka bir yere giriyor oluyoruz. Başka bir e, algı bütünlüğüyle karşılaşıyoruz orada. Mekanın içerisinde bir şey değil, dönüşen bir mekan oluyor. Evet, doğru. Diyorsun yani diyorsun. Iş, e, işin kendisi saç spesifik, olma, yani mekanı özgürlükten çok, evet mekanın kendisi iş yaratıyormuş gibi bir mantıkla geliyoruz. Sonuçta i̇şte mekanın kendi atmosferik dilini, Müdahale etmeye çalıştığımız için. E, evet, mekanı dönüştürüyorsunuz. Yani kendisi bir işe dönüşüyor. Burada o mekanın dilini biraz çözmeye çalışmak önemli galiba. O mekanda biraz zaman geçir. Ona göre bir şeyler keşfetmek önemli geliyor bana. E, belki biraz işlerinizden bahsedebilirsiniz. Tarif etmek çok zor. Yani mesela SIS'ti değil mi? Hamam... Suruhu. Pardon. Pardon benim en etkilendiğim işlerden bir tanesi su ruhuydu. O da e, ilk işiniz değil ama ilk işlerinizden. E, yani anlatması da çok zor aslında. Hakikaten deneyimlenmesi gereken bir iş. Yani ben sonra o işi e, işte bir şekilde bir e, başvuruya koy sizi anlatmak üzere koymak için malzeme aradığımda Gerçekten işin malzemesini bulamadım. Yani evet fotoğraflar var ama o değil. Evet, videolar var, o değil. Yani orada olmak çok önemliydi o an. Yani o onun duygusunu aktaracak bir şeyi bulamadım işin arkasından. Sonra de konuşmuştuk hatırlıyorsun. Evet, burada yani temsilin ne kadar aslında Evet. Kurmaca bir şey olduğunu, yani temsilin böyle çok bir noktada aslında çok da doğru söylemediğini galiba söyleyebiliriz. Yani temsille ilgili büyük tartışlarımız var. Hani her zaman işte işlerimizin fotoğraflarını, görsellerini, videolarını görmek istiyorlar. Ama ya biz de diyoruz ki hani bir ekranda bir çerçevelenmiş bir alan var orada. Çerçevelenmiş bir yere ancak bir kesit sığdırabilirsiniz. O kesit bile gene sizi çevrelemiyor olacak. Bizim işlerin en temel özelliği sizi çevreliyor olması. Yani işin içine gömülüyorsunuz, iş sizi biraz sarıyor. Dolayısıyla o mekan içerisinde ancak bir temsilden bahsedebiliriz belki. Peki bu işleri birazcık tarif etmeye çalışsanız yani e, tanımayan, e, bilmeyen izleyici, dinleyiciler için e, belki bir çerçeve oluşturmak? Ya yani Dokunma ve bedensellik çok önemli. İşte bu kavrak, kavranıyor olmaktan, ya yani kapsanıyor olmaktan gelen bir özellik herhalde bu. E, dokunma duyularını son derece aktive eden ve belki görme duyusunu bir nebzede olsun e, diğer duyuların altında bırakan. Yani görme tabii ki çok temel bir olgu fakat... Görsel sanatlar adı altında düşünecek olursak... ...hani belki çok da görsel olmadığı söylenebilir yaptığımız işlerin. Yani diğer duyuları epey bir ön plana çıkartıyoruz. Evet yani diğer duyular derken... ...işte hakikaten mesela su ruhunda vücudunuza işleyen o nem... ...su, mekanın ışığı, kokusu... ...bütün bunlar o ve orada olma hali... ...onun yarattığı algı... O... Evet, görsel bir iş olmaktan çıkarıyor yaptığınız şeyi anlamda. Ve e, kolektif çalışıyorsunuz mesela. Ya şöyle bir modelimiz var aslında. Hani biz kendi bir çekirdek ekibimiz var. Şu an e, aslında nezihle ben e, yürütüyoruz gibi. Fakat e, bir yandan böyle bizimle çalışan e, işte üniversite öğrencileri genelde son senelerinde oluyorlar. Kimi zaman mezun olup çalışmaya gelenler oluyor. Baya e, bizle de çalışan. Arkadaşlar oluyor. Ee, onlar da zaman içinde ekibe ya dahil oluyorlar veya da proje bazı devam ediyorlar. Mesela şu, şu anda çalışanlar ekibe dahil oldular. Hani en azından Hı -hı. Hı -hı. zamanla göreceğiz bakalım. Herkesin farklı bir özelliği var. Tam kolektif olarak iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Çünkü herkesin farklı becerileri var ve şey hani yoğunluk potasında güzel eriyor ve çalışabiliyor. Bunu gözlem veriyoruz yani. Başka sanatçılarla da işbirliği yapıyorsunuz. Ee, i̇lk ilk projemizde, Axis Mundi'de aslında o bir bir tık daha farklıydı diğer işlerden. Hı hı. Orada yoğunluk bir sergi düzenleniyordu, küratörlü yer metlini ve e, çerçeveyi hazırlayıp e, bir takım sanatçılar davet ediyordu. İlk projede de öyleydi, yani dolayısıyla farklı işlerden bahsedebiliyorduk Axis Mundi'de. Fakat onu takriben ben bizle birlikte çalışan Müşra Tunc vardı. Hı hı. Sen de tanırsın. Hı hı. Yani 360'da birlikte çalıştık ama onu hani o proje bünyesinde aslında yoğunluğun bünyesine dahil etmiş olduk. Yani gene yoğunluğun işi oldu. Farklı bir sanatçı olarak görmemiz orada ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yok yok. Tam da onu kastediyorum. Yani kolektif şekilleniyor işe göre bir anlamda. Yani farklı insanlar katılıp farklı periyotlarda üretimlerde bulunup sonuçta bir iş farklı bir iş çıkması zaten tam yoğun çalışma prensiplerinden bir tanesi. Peki kolektif olarak sanat ortamında sürdürmek var olmak bunun ilişkilerini nasıl kuruyorsunuz? Çalışma biçimi de bireysel bir sanatçının çalışma biçiminden farklı. Sizin daha uzun süreçlerle çalıştığınızı biliyorum. Hı hı. Her bir işinizde. Yani uzun sürüyor, evet. Yani kolektif olmakla ilgili sen bir şeyler söyle istersen ben de süreçleri biraz anlatayım. Yani e, biraz evet şey, hele ki bizim yani piyasada, sanat işlerine, sanat üretim ortamında kolektif çalışmak veya iki insanın veya üç insanın önemli değil bu. Hani ortak, yani, e, bazı noktalarda egolarını iletip ortak bir çalışma ortaya koyması veya işte yoğunluk bu şekilde düşünür gibi bir noktaya gelmesi hani zor. Yani başka kolektiflere de baktığımızda aslında çok da böyle şeyli geçtiğini düşünmüyorum ben. Yani çok ahenkli geçtiğini düşünmüyorum. Fakat yoğunluk daha ahenkli geçtiğini düşünüyorum ve yeni katılanlar bu şeyi bu ritmin içine kapılıyor şeklinde yorumlayabilirim onu. yok galiba bir şekilde. Bir de tabii yani hani belli bir hedef, bir amaç için bir araya gelen insanların daha pratik fonksiyonlar üzerinden işleyen bir kolektif daha kolay bir yapılanma ama söz konusu sanatsal anlayış ve ortak bir ürün, sanat ürünü ortaya çıkarmak olunca tabii o buluşma noktası daha zor ve daha fazla zaman isteyen bir şey. Yani bize gelenler işte hani sanatçı kimliğiyle gelmedikleri için galiba orada bir avantajımız oluyor. Yani sanatçı burada yoğunluk oluyor. Hatta onun inisiyatifini falan da biz çıkarttık böyle kolektif molektif falan da bilmiyoruz. Direkt yoğunluk sanki bir kişiymişçesine e, biraz konuşuyoruz. hani Yani yoğunluğa gelen aslında yoğunluk, yoğunluğun bir parçası olmuş oluyor. Dolayısıyla yani çok da fazla kendi sanatsal e, nasıl diyelim, yani bizle çalışan çünkü dijital mentalitede çok fazla insan yani dijital ile çalışan çok insan var veya işte daha böyle görsel mimarlık ile çalışan arkadaşlar var fakat hani buraya geldiklerinde başka bir algısal kimliğe bürünüyorlar diyebiliriz peki hazır buraya dokunmuşken dijitalle olan ilişkinize de değinelim istersen oh. Aa, yani ister yoğunluk olarak çok dijital veya yani günümüz çağdaş Dijital işleri gibi durmamaya çalışıyoruz. Yani yoğunluk böyle bir durum. Yani kişisel olarak kendi üretimlerimiz var veya denemelerimiz var dijital alanda falan da. ama yoğunlukta yok. Yani yoğunlukta bunun yeri çok yok. Veya varsa da hmm. e, dijital işin kendisi öne çıkmaktansa anca bir gösterici bir eleman olarak olabilir ki onu da şu ana kadar... Böyle bir şey düşünmedik, tasarı düşünmedik yani. Yani, yani elektronik da, ve dijital, materyal kullandığınızı biliyorum. Ee, i̇şte sensörler var, devreler var. Her şeyi kullanıyorsunuz bu anlamda elektroniği ve e, yazılımı işlerinizde. Ama eninde sonunda e, dijital e, ortam sizin için medium olmuyor. Yani onu sadece oldu. bir araç olarak kullanıyorsunuz. Ya Bir dil olarak sahiplenmiyoruz. Evet. Evet yaptığınız iş tamamen fiziksel bir iş ama işte doğal olarak teknolojiler... Bu noktada şey de değiliz, bu elemanları kullanıyoruz elektrik, elektronik, ışıklar mesela son işimizde biz bunları saklamayı da çalışmıyoruz açıkçası. Çünkü hani burada yoğunluğun kurduğu bir kurmaca durum var, ortam var, mekan var. Ee, ve evet buradaki aktörler de bu fresnel ışıklar. Evet hı hı. buradaki demirci şeklinde yaklaşıyoruz. Yani bu da bir tercih olarak düşünüyorum ben. Yani evet ben de böyle düşünüyorum. Kurmacayı saklamadan ya bir kurmaca gerçek dünyasının içindeyiz ya. Yani, sürekli onun içindeyiz. Burada da ...aslında onu devam ettiriyoruz. Bir kurmacaya girdiğimizin farkındasınız. Fakat zaman içinde bu... ...işte bu sizin gerçekliğinize dönüşüyor. Yani zaten gerçeklik dediğimiz şeyde... ...bir tür kurmaca mıdır artık bilmiyorum. O şeyi saklamadan... ...açıkça sergiliyoruz. Ve sonuç işte... Evet, ...çok dijital diyemiyoruz ki... ...yani yoğunluk dijital diyemiyorum. Ya yani Olabildiği kadar aslında... ...analog malzeme kullanmayı tercih ettiğimiz de... ...söylenebilir. Yani... Ses üretirken bile analog sentezleyiciler kullanıyoruz. Yani bunlar eninde sonunda bilgisayara geçip evet işleniyor, ediliyor vesaire falan ama yani neticede hala bir analog analog bir dalga var. Yani o yani. analogun içindeyiz diye. Evet diyeyim. evet yani birazcık şeyi vurgulamak için soruyorum bunu. Hani son dönemde dijital fiziksel mekanla birleştiğinde salt görsel bir şeye dönüşüyor ya. Evet. Yani başka bir kullanımı yok aslında hani e, genellikle bu dijital e, mimariyle birleştiğinde hakikaten görsel bir şey kalıyor geriye. E, her ne kadar binaya özgü tasarlanmış vesaire mekanı özgü tasarlanmış olsa da ama e, sizin e, ya bir yandan aynı dijital teknolojileri aşağı yukarı kullanıyorken elektroniği yazılımı vesaireyi kullanıyorken yaptığınız iş bambaşka bir, bir yerde duruyor. O anlamda dijital sizin mediumunuz olmaktan çok aracınız ve e, ama dijitali kullanıyorsunuz. Tabii ki bütün e, bütün sanat artık yani dijitalsiz, heykelde de dijital teknolojiler araç olarak kullanılıyor. Mermer heykel yapsanız da bu da ama bu önemli bir yanı e, gibi geliyor bana bir yandan da. Ya Bu noktada ben e, ekran kültürüyle alakalı diyebilirim. Hani şimdiki hı hı. Sizin bahsettiğiniz bu dijital algı yani ne kadar çok biçimleri değişse de şekilleri değişse de hepsiz aslında birer ekran yani bu LCD teknolojisi olabilir LED teknolojisi olabilir fakat projeksyon olabilir bizim sorunumuz çok işte ekranla alakalı sürekli e, beyin pratikleri yapıyoruz ismali beraber hani evet her şey ekranda cep telefon ekranında veya binanın bir, bir fasatında ekrana dönüştürülmüş bir fasatında ama içine alma durum yok. Bizim sanırım e, negatif kullanmamız da zaten bütün yani çok ışık değil, yeri geldiğinde karanlık, yeri geldiğinde sessizlik. Yani sürekli doldurmak değil, bazı elemanları azaltmak, ekran kullanmamak, e, yoğunluğun e, naif hareketlerinden diyebilirim yani. Evet özellikle o negatif alanda çok önemsiyoruz. Yani mesela karanlık bizim işlerin çok önemli bir parçası haline gelebiliyor. Çünkü e, karanlıkta e, çok fazla şey söylüyor aslında karanlık. Hem e, belli duyuları keskinleştiriyor. E, yani görmeyi aldığımız zaman diğer duyular çok keskinleşebiliyor. Bir de e, mekanı aslında belki bir ekran olarak kullanıyoruz öyle durumlarda. Yani mekanın kendisi bir e, ekrana dönüşüyor. Üç boyutlu belki bir ekran denebilir. Burada. Ama işte ekran nasıl kullandığımıza bağlı. İşte sadece görsel, o anlamda sadece görsel olmuyor o ekran. İşitsel, dokunsal bir ekran oluyor. Yani e, Sublime'da mesela bütün bir bina e, size dokunmaya başlıyor. Siz üstünüze geliyor, gidiyor. Binayla başka ilişki biçimi. Yani evet görsel bir şey var eninde sonunda ama o görsel şey sizi ıslatıyor da. Yani e, tamamen fiziksel olarak orada var olmakla ilişkili bir şey anlamda ve e, sadece görsellik değil. Evet, evet çok çok doğru tespitler teşekkür ederiz. Yani elimize sağlık. <gülüyor> sağ sağ. Olun. Ee, bu arada e, tabii bu dediğimiz gibi bu işleri tarif etmek, anlatmak o, oldukça zor. Ee, yani isterseniz hala bu mümkün e, bilmeyen dinleyicilerimiz için. Ama bir yandan da yoğunluk.org adresinde bu projelere ulaşmak e, hmm. mümkün. Değil mi? Bir nebze mümkün, evet. Yani bir evet, nebze daha, mümkün. Hani, ya bizim galiba şu ana kadar gördüğümüz en, en iyi e, yöntem testimonial yöntemiyle işleri anlatmak. Yani ne kadar çok insan görürse bunu o kadar iyi anlatıyorlar ki aslında. Hani bizim hmm. kullandığımız hiçbir e, medyum, hiçbir mecra bunu onlardan daha iyi ifade edemiyor. Çünkü direkt... Bitten başka yani. Evet, evet. Yani direkt birincil e, hani ağızdan duyuyorsunuz ya hani işte... Hmm. Elime, e, temasa eden damlacıklar vardı. İşte bir e, görünmez sis perdesinin içinden geçtim veya işte aynı da görüntüm çok sahiciydi bir yanda aynı çözüldü ve e, kendimi bambaşka bir yerde buldum. E, <gülüyor> bir i̇fadeler mesela hani aslında iş iş işleri bizim e, fotoğraflardan daha iyi anlatıyor diyebiliriz. Peki proje süreçleri nasıl ve e... ya e, finansal kısımlar? Zor ya. Yani finansal. Ya şöyle zor. Yani yoğunluk olarak nasıl sürdürüyorsunuz? Yani büyük işler yapıyorsunuz. Yani hem uzun zaman süren süreli işler yapıyorsunuz hem e, kurulum bakımından büyük işler, mekansal işler yapıyorsunuz. Ama Türkiye'de bu tür işler için çok fazla e, mekan da yok, çok fazla kon e, falan da yok. Bu anlamda nasıl e, sürdürüyorsunuz? Projeler nasıl birbirini takip ediyor? Bunun periyodu ne oluyor ve e, kaynakları nasıl yaratıyorsunuz? Yani <gülüyor> mekan sponsorları ile başlayabiliriz istersen. Mekan sponsorları var. Yani evet yani her proje için aslında farklı yürüyor süreç. E, kimi zaman biz bir mekan buluyoruz, o mekana gidiyoruz. Bizim böyle bir fikrimiz var. İlgilenir misiniz diyoruz. E, kimi zaman e, ilgileniyorlar fakat bir e, para ayrılmıyor buraya. Kimi zaman e, hiç biz e, bir yere gitmeden e, bir teklif geliyor, işte bizim böyle bir fikrimiz var sizinle ilgili, Bur burada yer almak, burada bir şey yapmak ister misiniz deniyor. O zaman genelde bir bütçe çıkıyor. E, ya örneğin mesela işte İstanbul Büyüneneli'nde, evet proje tamamen karşılandı veya işte zor zorlu SME'nin cephesine yaptığımız enstelasyon tüm e, şeyler karşılandı, tüm e, yani masraflar fazlasıyla karşılanıyor öyle durumlarda. Fakat sürdürülebilirliğe gelecek olursak o bambaşka bir mesele. Sürdürülebilir değil şu anda. Yani çok sürdürülebilir bir şey yaptığımız düşünmüyorum. E, çünkü? Çünkü e, ya bir noktada cepten yemeye başlıyorsunuz. Yani her ne, ne kadar projeler fon e, ediliyorsa da e, sonuçta bir de bizim kendi masraflarımız oluyor ya. Hani bunu sürdürmek için başka işler yapmamız gerekiyor. E, yapamadığınız zaman da cepten yemiş oluyorsunuz büyük ekonomik bir özveri. Tabii evet büyük, büyük ekonomik özveri yani de bulunduğumuzu söylemem gerekir. Yani çünkü kimi zaman başka bir şey yapmıyor oluyoruz. Başka bir şey yapmayınca da e, sadece proje e, işte pro, proje funded ediliyor. Yani projenin masrafları karşılanıyor ama bizim masraflarımız karşılanmıyor. Evet tabii o projenin masrafları da yani hakikaten kurulum vesaire gibi yani o projenin bütün düşünme süreci tasarlanması için geçen yıllar yapılan araştırmalar e, o proje e, maliyetinin içerisine de dahil edilmiyor. Tabii tabii kesinlikle edilmiyor. Yani örneğin şu an yaptığımız e, Arayüz isimli enstallasyonun e, belki temelleri 6-7 yıl önce atıldı. E, o zaman gerçekleşmedi proje ama biz de bu zaman içinde sürekli bunu geliştirdik. E, belli periyodik, e, ya yani böyle bir projeye eğiliyoruz sonra Hı -hı. bir süre sonra belki sıkılıyoruz ondan geri çekiliyoruz fakat onun maketi vesairesi duruyor ve biz ara ara buna tekrar girip yoğunlaşıyoruz. E, mesela burada da bir yoğunlaşma var aslında. Hı -hı. Ayrıca ben şöyle bir şey eklemek istiyorum hani e, buradaki yapılan iş için evet belirli bir fon sağlandı fakat aslında hani Buradaki kullandığımız elemanlar işte ışıklar, demirler falan bizim kendimizde olmasaydı yapamazdık. Bunlar daha önceden yaptığımız işlerden arttırabildiğimiz evet e, bireysel olarak fiiler kazanmadık, kazanmıyoruz da. Fakat e, hani bize tek karı hani kullanabileceğimiz materyalleri biriktirebilmek oldu diyebilirim. O yüzden de hani hı hı hı. bunlarla ışıklarla uğraşabiliyoruz veya işte diğer işte elektronik altyapılarla uğraşıyoruz Çünkü artık bunlar yani bizim olmuş oldu. onlar olmasaydı bu yani bu işler falan belki 10 katı fiyatına çıkacak ki ben hala hani e, artist veya işlikten bahsetmiyorum ben yani. bir yandan sizin işleriniz Tabii bir ke bir seferlik yani bir kere gösterebiliyorsunuz bir tek mekanda gösterebiliyorsunuz Hani bir tekrarı ya da bir başka retrospektif bir sergi mümkün değil Evet, geçicilik önemli doğru evet. ee, geçici işler olduğu söylenebilir yani hani kalıcı işler şu ana kadar yapmadık fakat bunlar kalıcı şeylere dönüşebilir mi veya Pekala dönüşebilir. öyle bir çok çok böyle bir sınırımız yok Evet geçiciliğe e, bir yandan geçicilik önemli fakat kalıcı da olabilecek işlerimiz Pekala mümkün diye düşünüyorum Evet evet Bence de bu işler kalıcı olabilir e, kamusal İşler olarak da gündelik hayata dahil olabilir. Olsa ne kadar güzel olur. Ben size bir soru sorayım. Bizim işlerini hangi ölçüde kamusal olarak değerlendirirsiniz? Yani şey alalım, gibi alalım. Mesela da yaptığınız iş... Belki başka bir ölçekte, şehrin başka bir yerinde de olabilir. Yani bir metro girişinde de olabilir, bir sokakta da olabilir falan. Yani orada o kamusallığı engelleyen şey belki zorlu gibi özel bir binanın cephesinde olması, hani onu bir, bir tür sahiplendiriyor ama ve orası hani şey değil, geçerken, Herhangi birinin uğrayabileceği bir mekan değil. Orası özel bir mekan. İşte belli bir kesimin gittiği bir mekan falan. O anlamda kamusal değil. Ama iş yapısal olarak, teknik olarak gayet kamusal alanda tekrarlanabilecek, uygulanabilecek ve çok da insana dokunabilecek bir iş. Çünkü bu işlerin her biri hakikaten çok etkileyici. Ve sizin mekanla iş arasında yani mekana özgü kurduğunuz iş ya da mekanı dönüştürme biçiminiz aslında hakikaten oradan geçen o anda orada bulunan insanı e, herhangi bir görseli yine kamusal alanda rast karşılaşabileceği bir görseli görmekten onunla iletişim ilişkiye girmekten çok daha etkileyici e, Çünkü bulunduğu mekan bulunduğu mekanın duygusunun değişebileceğini değişeceğini düşünüyorum orada bir yerde bir şey görmek değil bir yerden geçmek bir şeyin içine girmek gibi olacak sizin kamusal e, alanda yapıldığında bu uygulamalar O yüzden bence çok kamusal alana uygun işler yapıyorsunuz. Ee, keşke hakikaten bunu e, İstanbul'un herhangi bir yerinde ya da başka şehirlerin başka e, insanlar deneye, deneyimleyebilsek. Keşke işte kamusal alanda sanat daha yaygın bir hale gelse ve hakikaten gündelik hayatın bir parçası olsa. Yani temennimsizlik biz de bunu istiyoruz. <gülüyor> O zaman kapatmadan şu anda sürmekte olan serginizin? Bu projenin adı Arayüz. Ee, dediğimiz gibi 28 Ocağı kadar e, deneyime açık. E, bir saat e, binasında. E, Şişhanede. Pazar pazar tesisleri hariç her gün ziyaret edilebilir. Saat 6'ya kadar. Ee, çok teşekkürler. Ee, biz çok biz teşekkür ederiz. ederiz. Ee, bu akşam e, İsmail Eyler ve Nezih Bargeloğlu ile yoğunluk hakkında konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.